36 haftalık gebe olan Hatice Hanım ilk kez anne olmaya hazırlanıyor. Fakat kendisini son 5 aydır moralsiz ve mutsuz hissediyordu. Bebek bekleyen bir kadının heyecanlı yaşamak şöyle dursun, bebeği doğduğunda ona nasıl bakabileceğini, bebeği ağladığında nasıl dayanabileceğinin kaygısını yaşıyordu. Bebeğine zarar vermekten korkuyor, İyi bir anne olmayı başarabilecek miyim gibi duygularla kendisini yetersiz ve çaresiz hissediyordum. Bu duygu durumuyla baş etmekte güçlük çekiyor, yalnız kaldığı zamanlarda ağlama krizleri geçiriyordu. Eşine ve çevresine agresif tavırlar sergiliyordu. Kocası eşinin bu durumuna bir anlam veremiyor, hamilelikte değişen hormonların olmasına da yorsa da sorunun tam olarak ne olduğunu anlayamıyordu. Ta ki Hatice Hanım'ın kocası bir akşam eve geldiğinde eşini salonda, kanepenin üzerinde iki büklüm oturmuş, içli içli ağlarken bulana dek. Hatice Hanım'ın doğum yaklaşırken yaşadığı bu tür korkuyu birçok anne adayında görebiliyoruz. Kimisi bu korkuyu yoğun ve ciddi boyutta yaşarken, kimisi daha yüzeysel deneyimliyor. Peki Hatice Hanım gibi doğumuna az bir zaman kala bu kaygıları yaşayan anneler neler mi yapacak? Hepsinin cevabı az sonra. Adım adım insan başlıyor. Efendim herkese selamlar, muhabbetler. Yepyeni bir yayın döneminde yepyeni bir programla evlerinize konuk olduk. Ekran, ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Efendim bugün hepimiz çok heyecanlıyız. Çünkü yine terapi tadında, tam bir seans tadında bir psikoloji programı olacak. Adım adım insanla her hafta salı ve perşembe evlerinize adım adım gelerek dertlerinize derman olmaya gayret edeceğiz diyelim. Evet. Programın açılışında olduğu gibi her bölümde bir insan hikayesiyle geleceğiz. Ve o insan hikayesinde yaşanan sıkıntıları, dertleri... Tıpkı bir terapi odasında değerlendireceğiz, çözümler üreteceğiz ve rahatlatmaya çalışacağız sizleri. İşte sizler de yine hikayelerinizi, öykülerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz diyelim. Bu hikayeler, bunu altını çizerek söylemek istiyorum, yaşanmış hayat hikayelerinden kurgulanmıştır. Hepimizin evlerinde şimdiye kadar duyduğunuz gibi, şimdiden sonra da duyacağınız hikayeler... Hepimizin benzer öyküleri var. Ve biz bu programlarda öyküler üzerinden gideceğiz. Bunu yine söylemiş olalım. Et bir nebze hesaplarındayız diyorduk ya hani bir nebzedeyken. Et... Adım Adım insan. Instagram hesabındayız takip, e, takip edin ve mesajlarınızı gönderin diyelim. Evet Hatice Hanım'ın gebelik kaygıları, gebelik korkuları doğumdan sonra bebeğine bakabilecek mi? Yeterli olabilecek mi? Bu bölümde bunu konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğum var hemen takdim edeceğim onunla birlikte değerlendireceğiz. Klinik psikolog Müjde Yahşi Hanım Efendi. Müjde hoş geldin. Hoş bulduk Tuba'cığım. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok mersi. Ee, ve yeni programın ilk konusun. Hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> Ayrıca ben kendimi çok şanslı hissediyorum ilk konuk olduğum için. Çok güzel. Biz de şanslı hissediyoruz seni ağırlamaktan dolayı. Şimdi e, hemen vakit kaybetmeyelim. Bir terapi tadında Hatice Hanım gibi korkuları olan, kaygıları olanlara tavsiyelerde bulunacağız ama şimdi Hatice Hanım'ın öyküsü malum. E, 36 haftalık gebe. Ve doğumuna da 5 ay kalmış ve 5 ay kala sıkıntı yaşıyor. Şimdi bazı kadınlar Hatice Hanım gibi kaygılıyken bazıları daha rahat. Bu kaygının altında ne yatıyor? Eşine yansıyor, çevresine yansıyor. Bunun altında yatan nedenlerle başlayalım ama eminim senin bir seans odasına gelmiş gibi Hatice Hanım dinledikten sonra ne söyleyeceksin? Hadi bir konuşalım bakalım evet. Hatice Hanım'a. Aslında bu Hatice Hanım gibi kim bilir ne Hatice Hanımlar var ve şu anda ekranları başında bizleri izliyorlar ve sizin bu öykünüzü dinledikten sonra aynı benim hamilelik öyküm, aynılarını ben yaşamıştım diye eminim iç geçirenler olmuştur diye düşünüyorum. Peki ne yapacağız bu Hatice Hanımları? Ne yapacağız biliyor musunuz Tuğba'cığım? İşte böyle güzel programlarla adım adım insan olma yolunda Hepsini ele alacağız. Oradan ne öğrenecekler? İnsanı tanımaya başlayacaklar. Evet, değil mi? Bir insan yolculuğunu tanıyacaklar ve diyecekler ki işte ben kendimim. Ve buradan da aslında kendi çocukluklarına inerek o evlatlarını çocuklarını tanımış olacaklar. Hı -hı. Bu program çok yerinde bir program olmuş. Ha, ben ayrı bir kez daha size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz ve e, ne kadar ihtiyaç olduğunu da görüyoruz. Kesinlikle. Şimdi gebelik öyle bir dönem ki böyle kafamızda çok büyüttüğümüz evet. bir dönem değil mi? Aa olağanüstü gibi geliyor. Aslında bir yerde haklılar. Tabii ki hayatlarında bir genç kızın her zaman hayali olmuştur. Beyaz atlı prensi, o beyaz gelinliği, o evlilik acaba nasıl bir şey sonunda kavuşuyorlar ve beklenen hamileyim evet, anne olmak istiyorum An, anne olmak evet, yani. yani bunu haberli olan yani haberli olanlarda var habersiz olanlarda var ama burada e, bu durumu bu kaygıları korkuları en çok etkileyen şeyini biliyor musunuz hormonlarımız hmm. hormonlarımızın en fazla gebelikte Pik yaptığını öncelikle bilmeliyiz. Yani e, elbette bir e, bir ölçüde kaygılar, korkular elbette normal. Düşünsenize ilk kez gebe oluyorsunuz. Bir de Hatice Hanım nasıldı? İlk, i̇lk hamileliği. Evet. Şimdi bir kere bunu baz alalım. İlk hamilelikte bunlar çok normal. E, diğer taraftan da e, burada benim Beni düşündüren şeyler oldu. Onu bir analiz edelim isterseniz. Neden böyle kaygılar yaşıyordan önce. Şimdi bir kere ilk hamileli. İkinci olarak da bu kadar yoğun kaygılar, korkular düşünsenize. Diyor ki eşinin olmadığı zamanlarda gizli gizli ağlamalar. Kendisi de farkında aslında bir şeylerin yolunda gitmediğini. Niye eşinin olmadığı zamanlarda içe çekilip içe kapanıp hüngür hüngür ne diyor? İçli ee, içli ağlıyor. Çok ciddi değil mi? İçli bir şey. içli e, yoğun evet. şekilde ağladığını söylediniz. Yani bu normal bir ağlama değil anladığım kadarıyla. Bir de böyle yetersizlik düşünceleri ve yetersizlik duyguları üzerinde çok durdunuz. Hani ben bu bebeğe bakabilecek miyim? İyi bir anne olabilecek miyim? O ağladığında ben ona nasıl bakacağım, nasıl susturacağım? Şimdi bunlar... Dediğim gibi birçok annenin anne adayının aklından geçebilir ama biz ne zaman problem diyoruz? Ne zaman bir bozukluk diyoruz? İşte bu duygularımız yoğun şekilde yaşanıyorsa ve süreklilik arz ediyorsa. Evet. Değil son mi? Beş aydır. Son son 5 aydır mı evet. bu şekilde? Son 15 aydır böyle. Siz bakın. Yani bu e, Hatice Hanım 3 e, aylık hamileymiş. Artık sanırım ne zaman bunları hissetmeye başlamış? Şimdi bakın. Hissettiği anda değil mi? Karna büyüyor artık. Tabii tabii artık. tam onu söyleyeceğim. Şimdi bakın gebelikte iki tane değişim var. Ne var? Fiziksel değişim, bizim bir de arka planda görmediğimiz duygusal, ruhsal evet. değişim. Şimdi hep göze çarpan o dışarıdaki görüntü. İşte kilo almalar, bakıyorsunuz 20-30 kilo oluyor. Bakıyorsunuz saçlar dökülüyor. Bakıyorsunuz ciltte lekelenmeler. Hatta diş çürükleri. Evet. Yani şimdi bunlar bile... Bir hamilenin bir anda bambaşka bir insan görüntüsü taşıması bile o ruh halini yansımaz mı? Sadece ben buradan fiziksel görüntüyü ele alıyorum. İkinci olarak da e, o hormonlar sadece fiziksel yapayım mı etkiliyor? Hayır elbette yani neyi etkiliyor? Kişinin ruhsal dünyasını. Duygusal Hatta tepkileri. Duygusal tepkileri ruhsal dünyasını da etkiliyor o. aslında. Bu durumda aslında e, onunla yaşayan kişilere de gireceğiz. Aha ah, gireceğim oluyor. çok hocalar e, yani, e, bu konuda e, ben de çok e, sitemkarım neden bu tarz vakalarla çok karşılaşıyorum. Evet. Yani özellikle eş desteği almayan şimdi onları anlatacağım oralara geleceğim. Evet. Şimdi e, düşünün bu Hatice Hanım gibi bu e, fiziksel değişimi sadece Hatice Hanım yaşamıyor. Yani bu duygusal değişimi sadece Hatice Hanım yaşamıyor ama biraz farklı yaşıyor. Şimdi bu duygusal değişimleri ben bir tane de örnek vermek istiyorum. Hiç böyle konudan sapmadan. Evet. <gülüyor> evet. Mesela progesteron dediğimiz bir hormon var. Doğru. Bu ne oluyor? Hamilelikte birdenbire yükseliyor. Hı -hı. Ne bu biliyor musunuz? O ilk üç ayda o koştur koştur koşturan iş kadını, hamile kadınlar, işte evde işlerini bir türlü bitiremeyenler için allah Teala diyor ki dur azıcık. Hı -hı. Ne diyor biliyor musunuz aslında o progesteron hormonunun görevi ne? Biraz uyu da dinlen. Rahim içindeki o bebeğin sağlıklı o organa yani. gez dediğimiz dönemde evet. azıcık sağlıklı yetişsin değil mi? Böyle evet. o organların oluştuğu dönem güzelce rahmin içinde organları oluşsun. Tamam 3 aydan sonra şeye kadar 7. aya kadar ne yapacaksan yap diyor aslında değil mi? Hı -hı. Hani birazcık da bizim bu dönemi de tanıyor olmamız Hı -hı. lazım. Şimdi e, tekrar şu Hatice Hanım'a geri dönelim. Hormonlar dedik değil mi? Hormonlar. E peki? Hatice Hanım'ın hormonlarına ne olmuş? Çok fazla mı yani yükseliş göstermiş? Şimdi onu etkileyen bazı durumlar var. Ben bunu iki açıdan ele alacağım. Şimdi birinci olarak acaba Hatice Hanım'ın çocukluğunda neler yaşandı? Şimdi ben bunu niye öyle düşünüyorum biliyor musunuz? Ben bunu şöyle varsayıyorum. Eş desteği olmuş. Efendim aşermelerinde beyefendi e, gitmiş kış zamanı karpuzu getirmiş, yaz zamanı portakalı getirmiş, sarma, kayınvalide sarmalar, börekler, çörekler, turşuları kurmuş. Yani böyle dört bir taraftan anne babası da yakınlarında tutuluyor. yani hani derler ya bal kaymak bir hayat. Şurada şimdi belki izleyenler diyor ki ya vicdanı fazla attın tuttun diye ama niye olmasın? Vardır böyle aileler şimdi çevremizde yok da biz Garipsiyoruz evet. aslında tamam e şimdi e baktığımızda şimdi çocukluğa tekrar bir inelim bakalım ne oldu da o zaman bu Hatice Hanım'a rahat mı battı yok işte orada ne var biliyor musunuz orada çocukluk travmaları belki var en önemlisi bu yetersizlik hissi dedik ya çaresizlik hissi dedik ya orada annenin tutumu var ne tutumu koruyucu tutumu baskıcı, baskıcı tutumu tutucu. en çok ne yapıyor ben beceremem ben yapamam. Kızım ne sakarsın diyor mesela. Bir beceremedin diyor. Bir taşıyamadın. Şu bardağı bir götüreceksin. Elini ayağını doladın, döksün. Ya da genelde bu çocuklukta atılan tohumlardan birisi de iş yaptırmama, beceremezsin, ha, yapamazsın. O diyeceğim işte koruyucu Eli, tutum. Yani. yani yaptırmıyor, yaptırmıyor hiçbir şey gelişmiyor ki çocuk. İyi hamilelikte. Ya ne bebeğime oluyor? bakamayacağım. Bakamayacağım. Ben e, bir bardak suyu deviren insanım. Bir meyve tabağını taşıyamayan, elim ayam dolanan bir insan. Ben bebeğe nasıl bakacağım? Nasıl büyüteceğim ben onu deyip telaşa kapılabiliyor. Yani oradan getirdiği bir durum olabilir. Evet. Şimdi ikinci, ikinci duruma bir bakalım tamam mı? Orada da bakacağımız şey ne biliyor musunuz? Düşünün sağlıklı bir aileden geldiniz, güvenli bağlanmışsınız, hmm. ebeveyn tutumları falan çok demokratik tamam mı? Travmatik yaşantı da böyle neredeyse az denecek kadar. Yani kendini onarabilmiş bir sağlıklı bireyden söz ediyor. Hmm. Ama Allah ne diyor? Hani bir söz var ya. Rabbim diyor çirkin şansı versin, güzel şansı vermesin diyor. Hani değil mi? Onun yaşantısını ben güzel olarak görüyorum ama öyle bir kadersiz evliliğe denk geliyor ki ne oluyor? Bu da eş. Allahu Ekber ne yapıyor o eş? Hanım kıymeti bilmiyor, çocuk gelecek çocuk kıymeti bilmiyor. Hayatında hiçbir şey değişmiyor. Ya görmüyor musun kadın hamile yani bir şeyleri değiştir. O kendinde bak dünya kadar şey değişiklik yaşıyor. Ha ne, olur, ne olur yani mesela o 9 aylık süreçte çok değil çok değil yani bir bardak suyun lafını etme. Burada İt Hatice Hanım et. Evet, burada Hatice Hanım'ın eşi. Farkında ama sanki biraz da elini taşın altına koymuyor gibi yani ah. hamileylik ama geçer 9 ay sonra doğunca biter gibi bir yaklaşım ah, da ah, gizli gizli ağlamasına sebep oluyor çünkü niye biz eğer eşimizle iyiysek onun yanında da ağlarız onun yanında güleriz onun yanında zayıflıklarımızı onun yanında böyle hayal kırıklıklarımızı bütün zaflarımız onun ortası onun yanındadır değil mi ortaya sereriz çekinmeyiz eğer bir kadın kocasından bu tarz duygularını saklıyorsa orada bir duygusal bağda sorun var diye çatışma var gerekiyor. kesinlikle çok evet. güzel e, buraya eklediniz gerçekten. Hakikaten çok güzel oldu bu. Çatışma var, duygusal ya Karşılıklı olarak senkronize olamıyorlar. Şimdi eş nedir? Bakın eş diyoruz değil mi? Bir elmanın klişe örneği değil mi? Yarısı. Hakikaten öyle ya. Bağ diyoruz. Bak bu dönemde oksitosin hormonunu biraz devreye sokalım. Neydi oksitosin hormonu? Oha. Ah bağlılık hormonuydı. Aşk işte o cinsel hayattaki hormondu. Yahu oksitosin belki bak buradan izleyenler bilmiyordur. Ben mesela bazen eğitimlerde, seminerlerde söylüyorum. Ya gerçekten mi şaka mı yapıyorsunuz hocam diyorlar. Oksitosin hormonu, aşkla bağlılık falan diyoruz ya e, ne de bile salgılanıyor? Emzirme sürecinde. Aa, çünkü Çünkü e, burada tersel temasını da etkisi var ya, Yani o, o oksitosine... Kadının ihtiyacı yok mu? Azıcık dokun. Hamilelikte daha fazla ihtiyacı oluyor. Evet, sarılması değil mi? Belki bebeğinin e, dokunması, onu ortak olması, yani eşinin saçını okşaması, şefkat göster. Hem de nasıl? Şu dönemde, yani hamilelik döneminde bir gerçek var. Kadın e, kocasından, annesinden şefkat bekliyor. Yani ilgi bekliyor. Ay herkes hamile oldu. Ne var? Biz de doğurduk. Bu tarz yaklaşımlar hiç işe yaramaz. Çünkü orada e, şefkate ihtiyacı var. Gerçekten korkuyor. Ben ilk gebeliğimde e, doğuma yaklaşırken aynı şeydi ya. Yani. Doğuma yaklaşırken oldu bende. Bir ay var. Böyle derin derin nefes almalar. Tıpkı canlı yayına başlarken derin derin <gülüyor> nefes alıp hafif ellerim soğurdu. Aynen onu ben gebel e, doğuma bir ay kala yaşadım. Normal olduğunu biliyorum. Normal bu. Bir bu. Var. Evet. Belirsizlik var. Kesinlikle bilmiyorsunuz. Ya yani ilk hamilelik orası önemli. Yani evet. tırnak almamız lazım hakikaten. Tabii, tabii. Çünkü Gecrübe bir de sizin, neyi, senin evet neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Hı hı. Kadının kafasından bak neler geçiyor. Kocasına söylüyorum mesela hı burada. Hı hı. Ya kadın diyor ki acaba sezeryan mı olacağım, normal mi olacağım? Doğumum düzgün geçecek mi ne bileyim sezeryanın da bilmem ne tipleri var mı mi? Yok efendim epidurali var, sakat mı kalacağım <gülüyor> değil mi? Yani bakın bunlar normalde, normalde her hamilelikte akıldan geçen şeyler. Ama biz ne zaman bunun bozukluk olduğunu söylüyoruz? Hı hı. Bu duyguların böyle yoğun artık başa çıkılamayacak hale geldiği dönemlerde evet. ve sürekli süreklilik. ağlama krizleri. Ve sürekli ve sürekli. Hı hı. Tamam o nedenle Hatice Hanım'daki durum belli ki bir sorunu bize hatırlatıyor. Kesinlikle biz ama ne diyoruz eş desteği. Hı hı. Eşle mesela düşünsenize yani kocası gelse birazcık dese ki gelecek planları yapsa bu bebek doğacak da işte şöyle yapacağız okula getireceğiz parka getireceğiz şunu yapacağız. Hani böyle gelecek adına böyle ümit var şeyler birazcık paylaşsa bir nefes olsun birazcık olsun onun böyle kaygıları azalmaz mı? Evet. Şimdi buradaki durum bu. Sizin söylediğiniz gibi senkronize durum yok, duygular ortak yerde buluşmuyor, paylaşım yok, evet. zaman ayırma yok, belli, yani bunlar bizim durumdan anladığımız Analizimiz. tahmin, tahmin ettiklerimiz. Evet. Ne dedik? Bir çocukluk mu acaba dedik? Yoksa dedik bu. Eş mi dedik? Süper. Şimdi aslında programın formatı da ortaya çıkmış oluyor <gülüyor> değerli izleyenler. Burada biz bir öykü, bir yaşanmışlık üzerinden bir analiz yapıyoruz. Nedeni ne olabilir? Bu olabilir, bu olabilir. Peki bu olursa ne yapmak gerekiyor? Şu olursa ne yapmak gerekiyor? Hatice Hanım'ın doğum kaygıları, doğum korkuları. Çocuma bakabilecek miyim? Acaba ağladığında ne yapacağım deyip kaygılar, korkular yaşıyor ya. Nasıl anne olacağım? İyi mi olacağım acaba gibi kaygıları, korkularını e, çocukluktan gelen bir kodlar varsa orada neler yapılacak? Onlara başlayacağız birazdan. Ee, ve ardından hiçbir sorun yok. Gayet sağlıklı bir çocukluk geçirmiş ama böyle bir problemle karşılaşmış. O zaman ne yapacağız? Efendim adım adım insanda bizler sorunu anlatıyoruz, analizlerimizi yapıyoruz... Ve reçetelerimizi veriyoruz inşallah. Böyle bir formatla güzel gidiyor bence. Ve sizler şu an bilmiyorum programda nasıl hissediyorsunuz. <gülüyor> ee, ve adım adım insanda gerçekten bu öyküler e, bunları dinlerken biraz eskilere gidiyor musunuz? Ya da yakınlarınızda görüyor musunuz? Bizler biraz hayata dokunmak istiyoruz. Adım adım hani böyle sakin sakin sessiz sessiz. Tıpkı daha anne e, o bebek anne rahmine düşerken bebek ne oluyor? Anne ne oluyor? İşte bugün aslında ilk programla Annenin korkularıyla açmak istedik adım adım insanı ve müjde çok güzel tespitlerde bulunuyor. O zaman biz şöyle bir adım adım insan Instagram hesabımız ve oradan takiplerinizi bekliyoruz, görüşlerinizi bekliyoruz. E yeni program biraz fikirlerinizi bize aktarın yazın istiyoruz. Bunları da nacizane sizden talep etmiş olayım. Hadi o zaman Hatice Hanım'ın diyelim ki çocuklukta yetersiz. Annesi sürekli sen ne kadar beceriksizsin şu haline bak sen bir iş beceremezsin çekil oradan bakayım bir bulaşı bile yıkayamadın tarzında dominant. Baskıcı ve korumacı bir aileden gelmiş olsun ve hamileliğinde de bu korkularla yüzleşiyor. Ne yapacağız? Geldi bir seans odasına bir uzmana gitti. Ne yapması gerekiyor Hatice Hanım'ın? Şimdi bu korkularla gelmiş bir kadın, yani iki türlüsünden de ele aldığımızda bir kere burada normal olmayan bir durum var. Yani bir problem hakikaten hatta ben burada belki depresyon diyeceğim, belki bozukluk diyeceğim. O nedenle burada bir kere uzman desteği şart. Ama e, bunu biraz daha yapılandıralım değil mi şöyle detaylandıralım ne uzman desteği belli ama şöyle yapılandırabiliriz çocuklukta bu kendi problemleri kendi patolojisi ise düşünsenize evde her şey yolunda öyle bir ailesel faktör yok değil mi tetikleyici faktörler aile değil çevre değil o halde daha çok Hatice, Hanım'da Hı -hı. Hatice Hanım da yoğunlaşacağız. Hatice Hanım'ı şöyle birazcık çocukluğunu yoklamak lazım, kendiyle yüzleştirmek lazım, azıcık bir farkındalık kazandırmamız lazım. Şimdi bireysel e, terapilerde, bireysel danışmanlıklarda biz ne yapıyoruz, Tuvaçım? Sen de zaten bir BEDDCisi. <gülüyor> evet. Düşüncelerle çalışıyoruz. Şimdi e, Hatice Hanım'ın düşüncelerinde ne var? Olumsuz kodlar. Evet, Yapamayacağım, beceremeyeceğim, ay, başaramayacağım, üstesinden gelemeyeceğim. Bu evet. öyle öğrendi. O zamanlarda bu öyle kodlandı, mıh gibi Daha çakıldı. Daha doğrusu evet çakıldı, çakıldı. öğretildi. <gülüyor> anne dedi ki evet. böyle. Şimdi e, sevgili izleyenler ya Tuba Hanım anne böyle dedi işte böyle mi olacak? Öyle bir şey ki 0-6 yaş kişilik e, gelişimi için en temel basamak. Bir inşaatın temeli. Daha tuğlalar konulacak, sıva yapılacak, çatı çıkılacak yani birey olduğunda çatı çıkacak ama aşağıda e, temel bize biz neyiz biz kimiz anne nedir dış dünyadaki ilk insan aa anne var dünyada var aa bir de baba varmış ha bir de kardeş abi var bakayım anne anne dede bak. çocuk bunları tanıyor yavaş yavaş sadece bunlardan ibaret zannediyor ta ki 6-7 8 ay geçiyor artık yavaş yavaş babıldamalar yerini kelimelere bırakıyor sonra ne yapıyor aşağı bir iniyor aa bir tane araba gidiyor içinde bir adam var yani dünyayı tanıtıyoruz bize anne gözünü açtı ama evde ne? Anneyle ne? çok vakit geçiriyor ve anne ne derse doğrudur. Çünkü anne ne dedi? Sıcak elleme dedi. Baktı sıcak. Aha anne doğru söylüyor. Dikkat et düşebilirsin dedi. Düştü. Anne doğru söylüyor. İşte bu yüzden anne ağzından çıkanı bilsin ki o çocuğun zihnine yapışacak. İyi veya kötü. Tartması lazım. Tartması lazım. Ağzından her çıkacak söze hakikaten oturup düşünmek evet. lazım. Aa, bu kadar da hocam şımartacağız mı? Her lafımızı mı düşüneceğiz? Evet. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bir şey sorabilir miyim o söyleyenlere, evet. izleyenlerin kafasını evet. Hı. Şimdi e, misafirin çocuğuna nasıl da düşünüyorsunuz? Ha? Dime ağzımızdan çıkan kelimeleri öyle özenli, öyle özenli e, kullanıyoruz ki ne kadar da kibar oluyoruz. E peki senin çocuğun neden senin çocuğun az mı kıymetli o çocuktan? İşte aynen biz çocuğumuza yaklaşırken acaba ben bu ağzımdan çıkacak kelimeyle çocuğu mu değersiz hissettirir miyim? Çok önemli. Çocuğuma yetersiz hissettirebilir miyim? Hmm. Kafamızda bu şema olsun. Neden biliyor musunuz? Bu ilk dönemlerde temel güven duygusunu biliyoruz zaten. Neydi o 0-2 yaş dönemlerindeki hmm. işte bağlanmayla falan. Ama şimdi çok önemli şeyler var. Özgüven ya. Hayatın bütün tamamını kapsayan şey. Bir insanı insan yapan şey özgüven. O özgüvende de iki tane temel taş var. Yeterlilik ve değerlilik Aynı. duygusu işte. İki, yani Hatice Hanım'daki durum bu iki durumda araştırılmalı. Hı hmm. O kadar er, aşağı iniyoruz işte. O kadar derinlere iniyoruz. Evet. Orası ne, ne kadar biliyor musun? Hangi aşağıya? Bir buçuk, üç buçuk işte. Hı hı. O ayaklanma dönemleri. Evet orada mesela Hatice Hanım dedi ya böyle bir anne vardı. Ve aslında kendini ispat etme. Aslında her yerde kendini var etme, ispat etme ve onay bekleme hı hı. durumları oluyor ilerleyen zamanlarda. Ben şimdi Hatice Hanım'dan bahsediyorsunuz ya. Şimdi ilk basamağı söyledik. Tamam. Gelecek çocukluk döneminde böyle bir annenin de büyüdüyse Hatice Hanım'a ne tavsiye edeceğiz? Ama yeni ekranımız. Ekranlarının başına geçenler, aman efendim yeni bir program başlamış, adım adım insan. Hatice Hanım da kimmiş, neden bahsediyor bu kadınlar diyorsanız efendim bir öykümüz hatırlatalım. Yeni ekranların başına geçenler için bizler bu öykü üzerinden efendim güzel bir terapi tadında bilgiler vermeye gayret ediyoruz. Öykümüz ise şöyleydi efendim, program açılışında okuduk. E, 36 haftalık gebe olan bir Hatice Hanım var. İlk kez anne olmaya hazırlanıyor fakat kendisini son 5 aydır moralsiz ve mutsuz hissediyordu. Bebek bekleyen bir kadının heyecanla yaşamak şöyle dursun. Bebeği doğduğunda ona nasıl bakacak, ağladığında neler yapacak kaygısı yaşıyordu. Hatta bebeğime zarar verebilecek miyim, iyi bir anne olabilecek miyim gibi duygularla kendisini yetersiz ve çaresiz hissediyordu. Bu duygu durumuyla baş etmek de çok güçlük çekiyor. Özellikle yalnız kaldığı zamanlarda ağlama geçiriyor, geçiriyordu. Eşine ve çevresine ise biraz öfkeli. Biraz agresif tavırlar sergiliyordu. Kocası Hatice Hanım'ın bu durumu anlam veremiyor. Herhalde hamile. Hormonları değişti. Ondan olsa gerek diye yoruyordu. Ama sorununu da tam olarak anlayamıyordu. Ta ki Hatice Hanım'ın kocası bir akşam eve geliyor. Hatice Hanım'ı salonda kanepenin üzerinde iki büklüm karnını da saklayarak oturmuş. içli içli ağlarken bulana dek. İşte öykümüz bu ve bu sorunu yaşayan... Anne adayları var. Ee, onlar için bizler böyle psikolojik bilgiler vermeye gayret edeceğiz. Her programda bir öyküyle evinize geleceğiz. Bugün Hatice Hanım'ı işliyoruz konusunda. Evet, evet. Ee, ve ne dedik çocukluk döneminden çocukluk kalan dönemi bir… olan e, böyle çocukluk döneminde ise ne yapabiliriz dediniz. E, şimdi Tuba'cığım çocukluk döneminde ama evde her şey yolunda gidiyor. Yani belli ki yetemiyorlar evdekiler. Evdekiler de o iyilikleriyle belki de şimdi çocuklarla da çalışıyorum ya ben. şurada hep hataya düşülüyor. Ortada bir kaygı var belli ki, değil mi? O kaygıyı yatıştırmıyoruz. Hı hı. Kaygıyı, kaygıyı onun öncelikle fark ettirmesini sağlıyoruz. Yani bu bir teknik iş olduğu için öncelikle şurada kenara not düşelim. Kesinlikle iki durumda da ne dedik? Bir uzman desteği şart bireysel olarak çalışılmalı. E peki Müjde Hanım gidemiyoruz ya işte uzmanlara ya bir de o var. yani şu, için. işte ha. adım adım insan Tamam gidemiyorsan evet. biz geldik <gülüyor> tamam. evimize. Ne yapabilirsiniz? Az buçuk bir şeyler vereceğiz e bu, evet, bu programda. Evet, i̇lla gidilmesi gerekiyor ama e dışarıdan uzaktan ne yapabiliriz kısmı burada şunun öncelikle farkında olunmalı. Olumsuz düşünceler var. Bunun e, aileden, ailenin desteğiyle yani burada bence sadece anneler izlemesin. Yani anne adayları izlemesin. İşte burada da biraz eksik kalıyoruz. Ben şimdi burada anne adaylarının tek başına bir şeyler iletmeye çalışırken e, baba e, devrede yok ya da işte etrafındaki yakınlar devrede yok gene eksik kalıyor. O yüzden siz lütfen bu programı Efendim sonrasında... dikkat dikkat <gülüyor> açıyorum burada. E, efendim uzmanımız ve tabii ki bizler hep şunu söylüyoruz. Bir psikolojik rahatsızlık, bir kaygı korku. Her ne olursa olsun takıntı, vesvese, depresyon, panik her şey olabilir. Kim bunu yaşıyorsa efendim o tek başına aşamaz. Bunun kocası, annesi, evladı, babası, yakınları, komşusu, eltisi, görümcesi, kayınvalizi kim varsa herkes elini, taşı, elini taşın altına koyacak, destek olacak. Burada sosyal destek birçok rahatsızlığın önüne geçmekte ciddi anlamda yardımcı etken. Bunu söylemiş ol, etken maddelerden biri sosyal Tabii, destek. Size şey, bırakayım Şöyle sözüm. düşünüyorum yani e, düşünsenize çocukluktan almış gelmiş Kadın gelmiş kim bilir kaç yaşında değil mi? 30 diyelim. Var mıydı yaşı? Ben kaçırdım. Yaşını vermedim. Ha. Yaşı ilk gebelik olduğu için daha 30'a değil. 27-28'lerinde <gülüyor> bir hanımefendi. Olsun var. Evet. Çalışanlar var. Şimdi düşünelim ki işte bu yaşlarda evlenen bir, ya o yaşına kadar 20-30 yaşlarına kadar bir getirisi var bir mirası var. O mirasının içinde ne koydu annesi çantasına o mirasının içine pardon. Hı hı. İşte o duygularını koydu. Hadi gel de şimdi onları şey yapalım değiştirelim hop hadi kolay mı? O duyguyu değiştirmek kolay değil. O yüzden duygudan çalışmıyoruz. Hı hı. Yani onun kendisinin aslında benim bu yaşadıklarım, bu yaşadıklarım aslında gerçek değil. Bunu öğrenmesi ben, gerekiyor. Ben geldim Hatice Hanım'ım. Doğumdan sonra çocuğuma bakma korkusu yaşıyorum Müjde Hanım dedim. Hmm. Ya bunu söylediğimde e, bunun gerçekliğini nasıl bakıyoruz? Biraz bunu, yani terapi odasında hisset. <gülüyor> ne yapalım, <terapimi> yapalım. <gülüyor> evet, yani terapiyi yapalım? Yani terapi şu şekilde. Ben bunu hissediyorum. Ben bakamay, bakamam çocuğuma. Ben emziremem. Ağladığında ne yapacağım? Elim ayağıma dolaşır. Peki. Peki Hatice Hanımcığım size bu korkuyu hissettiren düşünceyi öğrenebilir miyim? Burada çok önemli bir soru işte bu. Yani bu düşünce çünkü ben hiçbir şeyi beceremedim bu yaşıma kadar. Hep bunu duyuyorum ben danışanlarımdan. Ben zaten başarısızım, bir şey yapamadım ki hayatım boyunca diyor. Ne kadar gerçekleşti değil mi? İnanca dönmüş çünkü. Yani olay duygudan çıkmış, gitmiş. Yani o boyutta değil. Artık düşünceden de yani düşüncenin üst mertebesine yerleştirmiş. İnanç, inanç olmuş. Artık ona inanıyor. Bitti yani. O nedenle o nedenle biz burada hani işte psikolog orada çok gerçekten işe yarıyor. Eee ama eşler çevresindekiler de bu inancı değiştirme noktasında yardımcı. Ne yapabilir? Hatice Hanım'ın kocasına seslenelim. Ama o da gelecek çünkü peki, aile gelecek. Dururma. Yani e, bu duygunun bu duygunun e, bu duyguyu sana düşündüren şey ne? Yani neden böyle düşünüyorsun? Ya çünkü e, ben bakamam, ben beceremem. Çünkü hiçbir şeyi bugüne kadar beceremedim. Ben çocuğa nasıl bakacağım Allah aşkına? Yani e, bir şeye girdim, bir iş başvurusunda bile işte başvurdum da orada ne oldum? Bak atıldım geldim. Oradan da attılar işte ne bileyim bir yere başvuruyorum oradan da beni çıkarıyorlar. Ben çocuğa nasıl, çocuğa nasıl bakacağım koskoca bir hayat bu. Evet. Düşünsenize yani e, burada e, öyle bir inanç ki İlk önce bu inancın e, yıkılması gerekiyor. Burada eşler de aslında dediğimiz gibi çok önemli. Hani iki basamak söyledik ya yetersizlik, değersizlik e, başaramayacağını düşüncedeki yanılgıyı toparlaması gerekiyor. Tek başına bu zor bir zaman çok gerekiyor. Çok zor kendi kendine bunu evet. öğrenemezsin. Bir de şu var yani hamilelikte geçen o güzel zamanı zehirlemek değil mi? Yani hamileliğin tadını çıkaramıyor bu hanımlar. Aslında e, böyle birkaç defa belki üç çocuğu olacak kişi de üç defa olacak bir şey ve hayatının da en güzel, en kaçırılmayacak e, dönemi düşünsünüz. Hani adım adım insan diyorsunuz ya her anın kıymeti o tekmeleri hissesi mesela ne olur? İşte bu işte eşle işte dedik ya o bağlantı kurmayla alakalı. Ben bir şey söyleyeyim bak aklıma geldi. Bunu burada söyleyeyim yoksa Buyur. zaman kalmayacak, söyleyemeyecek. gayet güzel evet, var. Bunu söyleyeyim. Şimdi... Eşlere her zaman söylüyorum görev düşüyor diyorum da hı hı. birazcık da hanımlara da birazcık yüklenelim Niye biliyor musunuz? Yani sen şimdi e, Hatice Hanım gibilere söyleyeceğim yine sözüm onlara gidiyor. Tamam mı e, sen eşinle e, çocuk daha olmadan bu konuya bir dahil et de ki bak de çocukların de böyle böyle yetiştirilmesi gerekiyormuş de böyle böyle oluyormuş da daha hamilelik öncesi. Babanın önemi mesela şu onu söylüyorum yani içeriye bir dahil et sürece bir sok sen. Sen gelmişsin bilmem 8. ayına işte mesela 36 haftalık 8. Evet. ay falan oluyor Orayı galiba. Oraya 8. ayda kim bilir o döneme kadar yani adamı hiç dahil etmedin tekmesini bile bilmiyor ne yaşadığından haberi yok belki. Kadınların şunu da bilmesi gerekiyor bunu söyleyelim. Anne adayları anne olmayı planlayanlar. Erkekler Baba, babalığı çocuğu eline alınca hisseder. Bunu net söyleyeyim. Hatta bazılarından ne duyuyorum biliyor musunuz? acık ele gelsin bu küçücük bir şey ben taşıyamam bunu diyor. Yürümesini bekliyor. Böyle, böyle babalarda var. Biz ama şu bir gerçek yani e, fıtratımızda sanırım var. Annelik duyduğun anda... Hmm hamilesi kan evet. değerlerinde çıktı dediği anda biz anne oğlu veriyoruz hemen. Veriyoruz değil mi? Kimyasal. Kimyasal aynen. Şimdi burada babalar evet biraz daha dışarı uzak da kalıyor, da kalıyor. Biz aşama aşama O zaman şunu bileceğiz, bileceğiz işte. Tubacığım o zaman şunu bileceğiz. Babaları devreye daha hamilelik öncesinden bu devreye sokacağız. Ya Allah aşkına ne olur işte diyor ya bir bardak suyunu getiriversin. Hı hı. Yani deyiver aşerdim de ya adama yazık. Niye yazık? Sana yazık değil mi? Canın çekmiş. İçin çekiyorsa o senin ihtiyacın. Hı hı. Tamam mı? Şimdi omurilik sıvasında bir filtremiz var bizim. Bu hamilelik döneminde o filtre bir anda süzgeçleniyor. Kapanıyor. Çaya kahveye karşı ilk üç ay mesela ne oluyor? Tiksinti yaşanıyor. Semiyoruz. Niye? Hiç istemiyor. Hı -hı. E senin demek ki canın istiyor aşerdiğinde. Hı -hı. Ne olur kalkıp getirse. Söyleyiver. E arada da naz yap. Hı -hı. Hani naz yap. Ama arada. E, arada da yap yani. <gülüyor> yapsın. Hı -hı. Yapsın. Rahat geçirsin. Huzurlu geçirsin. Şunu bilsin. Baba şunu bilsin. Hamile anne, yani o anne adayı ne kadar rahatsa onun çocuğu rahat olacak. Çok doğru. Stres dediğimiz o hormonlarımız var ya kortizol. Hani diyoruz ya ebeveğe geçmiyor mu onlar? Çok. Değil. Şimdi... Her streste geçmez. Ama Hatice Hanımdaki stres yoğun, yoğun stres. Uzun vadeli ve yani yoğun streslerde yoğun stres. Yani bu e, her, yine hani işin ucu hep duygulara da dokunuyor. E, babaların e, bu dışarıda kalmalarını ben annelerin biraz sorumluluğunda buluyorum. Yani anneler ne dedik ki işin başında alacak sürece dahil edecek hamileliğin her anında bak. İşte birinci ayında böyle oluyormuş, işte bu kadar büyümüş, işte gözü oluşmuş, saçı olmuş, bilmem nesi böyle olmuş falan bilgilendir. Biz kendimiz ne yapıyoruz? Telefonlarda şimdi programlar var yapıyoruz. Ee... Hafta hafta gebelik gibi bir takım. Instagram'da hesaplar var hafta hafta gebelikleri takip ediyor. Her şeyi takip ediyoruz her şeyden haberdarız ne kadar güzel. E acaba adam biliyor mu ne kadar biliyor? Ben hep bunu soruyorum. O ne kadar biliyor? Her erkek ben şöyle hep erkekler böyledir kadınlar böyledir o kadar yanlış yargılar ki. Kimi erkeğin kadının kendi hamilelerinden daha stresli. Mesela görüyorsunuz bunu geliyor ay doktorum ne cinsiyeti diye erkek böyle heyecanlanıyor. Kadına bakıyorsunuz. Bir sakin olsun hayatımı öğreneceğiz bir sakin oluyor mesela. Kadın adamı böyle sakinleştiriyor. Şimdi mizaç farklılıklarımız var. Heyecanlarımız farklı. Hayata dair beklentilerimiz, ümitlerimiz, mutluluklarımız çok farklı arkadaşlar. O yüzden şunu bilmemiz gerekiyor. Ya onun kocası nasıl ama dört döndü? ne Yani ya, çok mu kıymetliydi Hatice Hanım, Ayşe Hanım? Benim kocam hiç bunu yapmıyor. Bu kıyaslamalara girmemek. Bir de şu var değişmeyecek belki daha uzak kalıyor. Böyle hanımefendiler de girmiyorsa eş desteği kabul orada ediyorsa, da var. Kabul, kabul edilmesi için anlatacağız. Ile, kendiyle baş edebiliyor onun için bunlar çok dert değilse illa böyle olacak diye bir şey de yok Tuğba'cığım yani evet. illa bütün Babalar işte yoğun şekilde bütün odak noktası olacak diye bir şey de yok. Anne anne adaya odak olacak diye evet. bir şey yok. Çünkü sonuçta babanın da dışarıda birçok mesuliyeti var, derdi var, tasası var. Ben bunları da anlıyorum ama bu beklentiyle alakalı. Hani diyoruz ya her zaman beklentilerimiz ne kadar yüksekse mutsuz oluyoruz. İşte burada baş edebilme kişiden kişiye değişiyor. Hatta bak şimdi yine farklı bir şey aklıma geldi. Eş desteği çok önemli, eş desteği çok önemli. O işte eşte çok yoğun hissetsin, alıştır, Ö önceden hatta hamilelik öncesi alıştır diyoruz da. Hı hı. Şimdi bunu abartmamak da lazım. Evet. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Kovvet sendromu diye bir sendrom var. Ne oluyor bilmiyorum şu anda izleyenler belki birçoğu bilmiyor bunu. Evet. Anne adayının tamam mı gebe kadının yaşadığı belirtileri yaşıyor. Şaka gibi gerçekten aşeriyor gerçekten sancılar giriyor. karın şişenler işte. varmış. Evet. Bakın bununla ilgili araştırmalar var. Çok yani, nadir de olsa bu sen. Olsa tabii tabii, tabii. Evet. Nadir de olsa. O yüzden bilinmiyor. <gülüyor> yani bu çok bilinmeyen bir şey. Niye? Çok nadir olduğu için ama hani bunu da abartmamak lazım. Ya yani babayı da gelinle çok kaygılandıralım demiyoruz. Hı. Yani hiçbir şeyi. Aslında biraz ilgilenmesi, ha. şefkati, İstediğin, istenilen Hı. bu, beklenen bu. Zaman ayır ya. Değerli hissettir. Hı. Kadının tek istediği şey ben yeterli olduğumu göreyim. Yani Hı. eşim yanında bu bebek doğacak belli <gülüyor> yani yanımda Be baba olacaksın. <gülüyor> yani tek başıma bu bebeği götürmeyeceğim sonuçta değil mi bir adam da var yani yanımda onu hissettir. yani kadının tek istediği şey aslında bu süreçte. Burada şunu da ekleyelim hani araştırmalar evet bir bilim var ortada ama şu da bir gerçek bunu unutmayın beyefendiler umarım şu an beyefendiler de dinliyordur bir aile programı bu kadını erkeği kayınvalisi elçisi görümcesi kızı çocuğu herkese hitap eden bir program oturun 7'den 70'e herkesin çok şey alacağı bir bilgiler var onu içselleştirebileceği. Şimdi o 0-3 yaş arasında genelde çocuk annenindir. Anne evet emziriyor, ilgileniyor. Doğru kısmen öyle. Yani %70-80 anne ilgileniyor. Niye? Çünkü bedensel bir birliktelik var. Niye emzirmesi var, gazını çıkarması altını değiştirmesi? ama bunu yapan babalar var ama çocuğun anne ile bağlanması çok önemli. Bol ilk başta baba bağlanması demiyor. Anne bağlanması diyor. Burada erkekler, beyefendiler haklısınız. Fakat şunu da unutmayın 0-3 yaş döneminde. Ee, baba ile iletişim kuran, onu, babanın ilgilendiği, etkinlik yaptığı, dokunduğu, sarıldığı çocuklarda duygusal zekanın yanında IQ'lerinin yüksek olduğu bulunmuş. Bu çok önemli. Bunu da söyleyeyim ki babalar tabii, tabii. Bundan, bu çok, düşüncenizden vazgeçin. Çok güzel değindiniz. Yani ortada sadece annenin varlığından hep söz etmeyelim. Kesinlikle katılıyorum. Ya bu aslında bedensel, fiziksel bir ihtiyaç gibi görünse de o annenin tensel teması hani emzirme süreci Kesinlikle ruhsal bir ihtiyaç ama düşünsenize baba o dönemde ne kadar dahil olursa e, anneyi rahatlatacak. Evet. Anne rahatladıkça aslında bakın geçiş var. O simbiyotik ilişki nereden vardı? Göbek bağı, evet. hamilelik dönemindeydi. Biyolojik dedi. bir bağlı. Yani o zaten bak Allah diyor yani bak ben buna bağladım anneye bağladım. E, çıkardığında da hala bağlı değil mi emerek? E şimdi bak baba da burada devreye girsin nasıl girecek devreye? sen anneyi sev ah, ona oksitosin sağla bak oksitosin az önce bahsettik. artsın. Sütü artsın bak oksitosin diyorum tekrar söylüyorum çok bilinmiyor sütü artırıyor çünkü oksitosin bağlanma hormonu o süt artacak bebek daha bağlanacak anneye o işte güvenli bağlanma olacak. Anneler en çok neden yakınlıyor geliyorlar bana işte hocam emziremedim niye diyorum bak bu niye sorusunu soruyorum hakikaten ve çok üzülüyorum. Yargılama değil yok, sebebi neydi? Yok yok yok kesinlikle öğrenmeye çalışıyorum çok gözlerim doluyor çünkü benim çok hassas e, gösterdiğim bir konu bu. Hocam sütüm yetmedi diyor mesela. Diyorum acaba niye Hiç böyle bir İçinden şey yok. Süt yetme gibi yetmeme gibi bir durum yok biyolojik olarak aslında. Aa, bak bunu ben de bilmiyorum. Yani yani... Süt, e, vücut sütü salgılıyor. 2 e, seneye kadar yani. Evet gelmesi lazım. Ge gelmesi lazım. Ama orada ne var? Hormonlar. Sana gelmemesi ya. için sen çeşmeyi kapatıyorsun. Ne? ne yapıyorsun? Stres var, kavga var, yargılama var. Bu çocuğa bakamıyorsun diyen var. Anne geliyor, kayınvalide geliyor görürüm. Herkes bir şey söylüyor. Aha. Bu çocuk zayıf, niye kilo almadı. Bu e zaten bakamama. Bu da öğrenilen bir şey. Belki Hatice Hanımın ablası bunları yaşadı, gördü o, o süreci. Ya, Bilmiyorum. Yani çünkü ki biz orada bir annelik oluyoruz. test ediliyor. Bakayım ha, sen iyi bir annems. Ay çok iyi bir anne. Her anne iyidir. Annenin kötüsü yoktur. Annelik yapmak mesele de orada. Annenin kötüsü o annelik vasfi. Ee, rahmani bir şeydir ya. ya. Değil mi? Rahmani, rahimden gelen bir şeydir. Dolayısıyla bu yargılamalar bunlar e ne yapıyor? Sütü etkili, stres yapıyor çünkü. Bir de emecek mi, emdi mi, aç mı kaldı bu kaygılarla evet, evet. gelecek süt gelmez. Normalde akışına bırakılsa rahat insanlar, ben onu fark ediyorum, mizah olarak kaygılı, stresli insanlarda sütle problem yaşanıyor. Ama çok rahat, böyle biraz daha aldı, ama söylesin olacak, ama çok çok da umurumda diyen, ya. biraz daha geniş olan insanlarda böyle bir şeyleri duymuyoruz. Tabii e, o da önemli. Mizaç da önemli burada. Hani Hatice Hanıma dönelim istiyorum Müjde'dim. Hatice Hanım'ın çocukluğunda bu meseleler var. Bu düşüncelerin, duyguların değişmesi gerekiyor. Annen sana beceriksiz dedi. Peki sen her aldığın işi mi yerlerde hiç mi başarabildiğin iş şey yok onu değil mi? onu bir kanıtlayalım. Onu bir kanıtlayalım. Şimdi, Kanıt toplayacağız. Hayır, değil mi? Şimdi ondaki şema şöyle oluştu. Ben ne yaparsam, elimi neye sürersem ben kesinlikle bunun üstesinden gelemem. Kod böyle kodlanmış. Ama bunun neye ihtiyacı var kanıtı bak yaptın işte. Hı hı. Mesela bak ne kadar da güzel bakıyorsun. Neyi lazım işte bak gene yakınlardan ne kadar güzel bir annesin, ne kadar yeterli bir annesin ya da ne kadar güzel bir hamilelik geçiriyorsun, ne kadar da yakışmış sana kilolar. Ya bir de böyle deyivirelim yani değil mi? Ağzınızdan birazcık bal damlayıversen o olur. O kişi birazcık kendini yeterli hissetsin Vallahi olur. ben teşekkür edeceğim burada kime? İzleyenlerime. Şimdi ben doğumdan sonra hemen 3,5 aylıkta oğlum. Ee, o dönem bir nebzeydi biliyorsunuz. Geldim tabii biraz ne var? Kilo var haliyle doğum kiloları. O dönem 57, 58, 60'ları gördüm ben. Ee, şu anda zayıf halimi görüyorsunuz. Bana sosyal medyadan nasıl zayıfladınız diye hiçbir çaba sarf etmedim. Oğlum bir 14 ayına girdi. Ben koşturuyorum peşinde. Ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Gerçekten bir ailemde sizlersiniz. Hep şunu söylediniz. Ay ne kadar yakışmış kilo Tuğba Ay ne olursunuz vermeyin. Hani elimde olsa vermeyecektim elim de. Elimde değildi. Dolayısıyla ben size çok teşekkür ediyorum. Bunun için yanımdaydınız. Bu benim için önemliydi. Lütfen... İşte bu bizi izleyenlerin zaten farkındalığı var. İnşallah herkes, her böyle hamile olan, işte kilo alan, e, ne kadar yakışmışsın, ne kadar güzel olmuşsun, e, böyle bunu söyleyebilmek, bizler İhlas, adım adım bu programla hem kendimize şifa olalım, hem de etrafımızdakilere şifa dağıtalım. İnsan insanın şifası olsun, İnsan, insanın kurdudur lafını bir kenara atalım artık, değil mi? Evet Hatice Hanım'dan bahsetmişken e, ikinci şemaya da geçeceğiz hani iki ayak daha doğrusu şema demeyeyim hani bir çocukluktan gelen dedik yalnız çok güzel yorumlar var. Öyle mi? Merak etmiyor musun ya? Ben merak, merak ediyorum. ediyorum açıkçası. <gülüyor> çok heyecanlıyım bugün. Efendim Zehra ablamız Bedesten Giyim'den kostümlerimizin sponsoru adım adım insanda adım adım tüm annelerin kalbine dokunun sayılı programlar diliyorum demiş. Nevin teyzemiz ta bize eski programlarımızdan dinler hayırlı olsun güzel kızım yeni programın demiş. Teşekkürler. Eee Nura Hanım hayırlı olsun herkese yararlı olması dileğiyle demiş. Edibe Hanım hayırlı olsun yeni programınız siz de konunuzda çok güzel noktalara değindiniz teşekkür ederiz demiş. Biz teşekkür ederiz efendim diyorum. Ee, yine yeni yayın dönemin için çok fazla hayırlı olsun diyen var teşekkür eden var ee, belki araya bu soruyu sıkıştıracağım ama Hatice Hanım gibi yaşıyoruz ya o bitsin kim var Ayşe e, Yusufçuk e, kullanıcı adıyla bir sorusu var onu ekleyelim böyle arada bir soru alacağım. Ee, Özlemişim sizi sevgili kızım. İlk program e, işlemiş olduğunuz konu süper demiş Nuran Hanım. Emine Turan çok du duygulandım. Özlemişim. E, annem benim yaptığım işi beğenirdi ama ben kızıma bunu yapamıyorum. Nasıl aşabilirim? Bunları hep konuşacağız. Adım adım. adım. Her bölümde evet. e, güzel güzel... İnanın her evde yaşanan sorunları alacak bu program ele. Osman Reyhan kullanıcı adıyla anne olmak çok güzel bir duygu. Rabbim isteyen herkese nasip etsin amin diyelim. Anne olmayı hem zor hem de güzel. Cennet annelerin ayakları altındadır demiş eyvallah diyelim. Hayırlı olsun diyen çok fazla var teşekkür ediyorum. Şöyle bir bakıyorum. Selda Hanım hayırlı bol ratingli olsun. E, kaliteli izleyenlerimiz olsun aynı zamanda onu istiyoruz. Bizim hiçbir zaman öyle reyting kaygımız yok. E, i̇nşallah güzel olur. E, evet sesini heyecandan titriyordu Tuğba Hanım demiş. Evet çünkü çok mutluyum. Bu program e, hayalimdi 6-7 aydır. Çok da güzel olacak inşallah bölüm bölüm. Beyefendi böyle duyurmuş olalım hani e, adım adım insan Instagram hesabımız lütfen takip edin diyoruz. Ve bu teşekkürlerinizi konumla beraber baş göz üzerine alıyoruz. Ve Hatice Hanım'ın o korkuları kaygılarında geliyoruz. Gelelim ikinci aşama hani bir çocukluk dedik bir de nasıl gideceğiz? Ah ya. Neleri düzeltecek? Tabii burada ikinci çocukluk nedir neydi? E, sağlıklı bir birey işte ne dedik hiçbir e, travmatik yaşantı işte yanlış ebeveyn tutumu ya da güvensiz bağlanma söz konusu olmayan evet. bir bireyin e, kadersiz evliliği <gülüyor> öyle söyleyeyim. Yalnız bu, e, o kadar e, şöyle tırnak içinde söylüyorum kadersiz diye biz, e, etiketliyoruz. biz etiketliyoruz böyle bir şey yok. Değil. İnancımızda bu, da böyle bak, bir şey Bakışımızı yok. değiştirilemeliyiz evet, ama şimdi düşünün. Öyle bir eşki ben şimdi e, her boyuttan ele almaya çalışıyorum. Şimdi burada ne dedik e, Hatice Hanım, e, çocukluktan sağlıklı bir bireydi ne oldu da bu kadar sorun yaşıyor şu an. Bakın bozukluk diyoruz bakın depresyon falan diyoruz değil mi olabilir diyoruz. e Madem e, belli ki bu kadıncağızın kimyasını bir şeyler bozmuş. O yüzden ben kadersiz diyeceğim şimdi. Hı hı. Ne oldu da annesi onu el bebek gül bebek ne bileyim ben çok güzel sağlıklı yetiştirmiş de ne oldu bu kadıncağızın ruhu daraldı bozuldu. Burada aslında kadersizden ziyade hani bu izleyenler böyle düşünmesin istiyorum üzülmesin. Ah, ah. Hani kader yastık değişir. Kader Ama değişiyor değişmez. bak bu programlarla i̇şte değişiyor. Bu. Yani aslında biz imtihandayız. Tabi. Belki hayırsız bir eşe düştük ve imtihanımız oldu. Evet. Peki bu imtihanı nasıl vereceğiz psikolojik olarak? Burayı konuşuruz zaten evet. aslında bunu konuşuyoruz evet. biz. Yani şimdi e, Tuğba Hanım ne dedik duygularımıza biz engel olamıyoruz. Yani şimdi öyle danışanlarım var ki bu benim elimde değil diyor başlıyor ağlamaya zaten. İlk ben de böyle bir bakıyorum o kadar neşeli neşeli konuşur gibi böyle güleç bir şekilde geliyor. Ay diyorum ne kadar hayat sevinçli ama içimden... Niye geldi ki diyoruz önce değil mi böyle? İçimden bir gerçekten çok güzel bir enerjiyle geliyor ama... O böyle fazlaca gülmesinden ben acaba diyorum yani hmm. acaba. Saklananlar. He bir anda başlıyor ağlamaya hüngür hüngür hüngür hüngür. Duygu duygularını engel olamıyor. Hayal kırıklığına uğradığı bak çaresiz dediniz değil mi çaresiz dediniz. O onun elinde olan bir şey değil ki bir anda öyle bir evliliğin içine düşüyor ki ne ne? Kayınvalide gerçekten bir normal kayınvalide gibi değil. Sürekli eşini doldurma peşinde oğlunu. Bu nasıl hamile? Biz de hamile olduk. İlk kez mi bu kadın hamile oldu? Yapmasınlar. Hı -hı. Onlar sizin kızlarınız, torunlarınızı taşıyor. O ne kadar iyi olursa sizin de kendi evladınızın çocuğu canınızın canı. Tabii ki kendi yapacak. oğlu da huzurlu bir evliliği devam edecek Tabii yani. Bu kendi yaptıkları oğlu kendi oğluna zarar olacak. olarak dönüyor. Kendi oğlu başta evet. mutlu olacak. Tamam. Yani birçok etken. Hatice Hanım'ı burada bir tane bir şey çileden çıkarmamış. Değil mi? ya o kadar yoğun aslında. Ya eş işte kayınvalide belki görümce belki anne babası uzakta gurbet ellerde. Şimdi o noktada Hatice Hanım'ın dediğim gibi burada Hani biraz daha bireysel çalışılacak dedik ya çocukluk travmaları ama burada öyle değil. Hı hı. Ben burada zaten bu tarz vakalarda muhakkak diyorum ki bir kocanı görmemiz lazım. Yani bu, sen kendini iyi edersin bir şekilde bir şeyler yaparsın ama bunun sürekliliği yok ki. Hı hı. Yani şunu bir ateş düşünelim hep verdiğim örnek bu benim seanslarımda verdiğim örnek metaforum. Diyorum ki bak ateş sen odun atıyorsun şey, sen burada benle su atıyorsun söndürmeye çalışıyorsun. Kocan, kayınvaliden, görüncen kiminse odun atmaya devam ediyor. Şimdi bizim onları o odun atmalarını bir kere ne yapmamız lazım? Önce onların önüne geçmemiz lazım. O farkındalığı eşle birlikte işte çevresel, ailesel faktörlerle birlikte çözmemiz lazım. O yüzden zaten ne var? Tuba'cığım aile terapisi var. Kesinlikle. Tabii o yüzden aile terapileri var. Hiç kaçınmasınlar evet. hiç çekinmesinler çok isteksiz gelsin fark etmez kocası diyor ki gelmez hocam ya gelsin sen bir gel. Gelen geri geliyor zaten evet. gelen vay canına diyor. Belki bu programda aslında bir aile terapisinde gibi hissetmeli kaçınılmaz olacak. Burada aslında biz babaların neler yapması gerektiği annelerin bu sorunda yalnız olmaması gerektiği peki yalnız kalıyor gerçekten gelmiyor çaresiz. Hiç mi bir şey yok ben her zaman diyorum ki o anı hissedebilmek anda kalma. Niye Hatice Hanım ne yapıyor doğum sonrasında korkuları var şimdi doğum doğum hamilelikte hamilelikle odaklanamıyor. Andan gitmiş. Gelecek, gelecek kaygısı, kaygıları yaşıyor. var ve geçmiş. Gelecek, evet, şu gelecek. gelecek kaygısı var. Ne yapacağız gelecek kaygısında? anda kalacağım. Gel hamilelik dönemine gel 8. ayına bir karnına dokun bebeğini hisset. Bir bak şöyle bakayım doğan çocukların hiçbiri aç mı kalmış? Anne siz e, bir şey mi yapmış değil mi? Patolojik olanları söylemiyorum. Çevrenize bir bakın. E arkadaşın doğum yapmışsa geçen hafta bir bak bakalım ona sor. Ya benim böyle paylaşmak da çok önemli. Benim böyle böyle kaygılarım var. Ya emziremezsem ya bakamazsam. Annenin Çocuk bebekte kolitse, gaz sancıları varsa ağlar, krizler geçirir. Normalde bir bebek açken ağlar. Yani bu bilgidir aslında. Ben, ben niye kaygılanıyorum? Çocuğum ağlarsa susturamam. Ha bir dakika ağlayan çocuk niye ağlıyor ve nasıl susturulur? Yaz. Ara doktorun, doğum doktorumuz var değil mi? Hamilelik döneminde bizi takip eden. Ne diyorlar? Benim öyle söylemiştim. Üç sebepten ağlar. Açlık, gaz, uykusuzluk. Bu üç sebep. İlk 3 ay çok önemlidir. Buna bakarsın bunlar telafi edildiğinde çocuk annenin kokusunda uyur zaten. Kalp batışını duyur. Yatır buraya. Ben hep bunu söylüyorum. Yani şuraya yatırarak sakinleştirmek. Oksitosini sen al çocuğundan, bebeğinden. O da senden alsın. O ağlamayı da engelleyecek çocuk değil güzel anı yaşasın hissesin, evet. her anını o bebeğinin her sürecine şahit olsun. Hı hı. Şimdi bu tarz depresif anneler e, ne oluyor çocukları işte doğduğunda da o güvenli bağlanmada da sorun yaşayabiliyorlar. O nedenle çok önemli hamilelikte depresif düşünceler. Hı hı hı. Şimdi araştırmalara bakılmış baksanıza burada bir sinyal var bunun kesinlikle çözülmesi lazım. Evet. Bu söylediğimiz bu tavsiyelere muhakkak uyulması gerekiyor. Çünkü neden? Doğduğunda bebek. Güvenli bağlanmada sorun yaşayacak. Niye? Çünkü doğdu hala o depresif düşünceler devam ediyor. Bir de artarak devam ediyor. Şimdi bir şey yapsınlar. Bak ne söyleyeyim biliyor musunuz? Depresyona mesela bu depresif düşünce ne? bir Önce hemen söylerim tekrar. Daha açık ifadeyle. Geçmişe takılıp. Değil mi? Olumsuz düşünmek. Geçmişte şu oldu, bana bunu yaptılar, böyle oldum, ben nasıl bir insanım deyip suçluluk duygularıyla böyle karmaşık bir duygu geçmişte. E kaygı dediğimiz şey ne? Kaygı geleceğe dair değil mi? Şimdi bir depresif düşünceler, depresyon, hmm, o zaman mesela bunun ilacının... Güneş olduğunu iyi bilsinler. Dev bir güneşe Dev çıksınlar evet. bir şöyle anda kalıyorlar ya. Hadi birazcık da onu güneşle birlikte yapsınlar. Çok güzel. Bir o kadar şahane bir şey söylediniz ki. Aslında bu duygular hissettiğimiz zaman biz ne deriz? Siz tahlil yaptırdınız mı? Heh. Sizin B12'niz nasıl? D vitamininiz nasıl? Hatice Hanım gibiler. Hatice Hanım'a seslenelim. Diyelim ki hamilelik döneminde bebek sizden vitaminleri alıyor. E bunun takviyesi gerekiyorsa D vitamininizi, minerallerinizi, vitaminlerinizi bir alın bakalım. Kan değerleriniz ne? Demir eksikliği çok sık rastladığımız Tabii. bir şey hamilelikte. Değil mi? Ama güneşin şöyle bir etkisi var Serotonin dediğimiz mutluluk zorunluluğumuz var, o bizim gözümüzün A tabakasından, retinadan bir geçiyor, Tüm bir, bir harekete geçiriyor oradan beynimize kadar serotonini. Şimdi bakın bu o kadar önemli ki bilimsel bir e, araştırma bu, bu o kadar önemli ki bunun tedavi yöntemlerini yapmış insanlar. Demişler ki yani güneşli yerde yaşamıyoruz, i̇şte ne, nasıl çıkacağız ya da fırsatım o, e, fototerapi var mesela. Hı hı. Tamam, hani sen fototerapi yapma tamam belki sen güneşli bir yerdesin, çık. Kış güneşini de al camlarını aç evet, tamam mı? Gün, ışığı, gün ışığı, ışığı iyileştiriyor çünkü serotonini harekete geçiriyor ve sen mutlu oluyorsun hı hı hı. iyi hissediyorsun. Neden hep bu duygular akşam olduğun zaman perdeler Aa, çekiliyor eve oturuyorsun gece? Rehavet kutsuzluk, çöküyor, rehavet, melatonin salgılanıyor, evet. daha böyle uyku evet. basıyor. Hani o depresyonda da ne oluyor? İçe çekiliyorsun, hep uyumak istiyorsun, Bunun uyku isteği. Ah ah değil mi? Evet. O yeni doğmuş bebek, ana rahmindeki bebek pozisyonu. İşte ne yapıyoruz? O gün ışığından bak al sana doğal yöntem buyur. Mesela anda kalmak bak, anda kal, anı hisset. Şu aldığın elindeki şu suyu içerken tüm o tat reseptörlerin çalışsın ya. Böyle hissediver. Bu şekilde... Olumsuz düşüncelerinden uzaklaşabilmek istiyorsan odaklanma ona. Evet. Olumluyla yer değiştir. Yani e, hadisi şerif mi bilmiyorum izleyenlerim düzelsin mesajları atsınlar. Bardağın diyor yarısına işte e, su koyduk diyor sen diyor boşu görme diyor doluyu gör diyor. Hı. Hadisi mi var bilmiyorum. Ben de böyle böyle bir söz var yani böyle mi? bir evet. söz var. Bence Biz bunu söylüyoruz en azından doğru şunu biliyoruz. Niye ben boş ayı bu, bu bana yetmez Hı -hı. bak. Bu bana yetmez. Ben bununla doyamam, kanamam, içmiyorum. Sen bir hele iç bir başla. E sen bir bak bakayım kanıyor musun? <gülüyor> hani denemek dedik ya, denemek. bir ispatla dedik evet. ya. ya. Çok güzel müjde. Bunlar şahane bilgiler aslında. Hem uzmana gidemeyenler için. E, Diyanet TV size aslında gerçekten çok güzel bir hizmet sunuyor. Bunu vesileyle böyle bir parantez açarak hani e, daha bitmedi program ama ben e, ne kadar kaldı arkadaşlar? Böyle su gibi akıp giden bir program var. Beş mi? Şaka yapıyorsunuz. Eyvah eyvah. Ben de ona baktım <gülüyor> e, evet. Yani Hatice Hanım'ın teşhis ettik, analiz ettik, ne yapacak tedavi önerileri verdik. Tabii ki en başta bu tarz patolojiye kaydısı bir uzman desteği alabilmeli yakınlarında bulunduğu şeydi. Bunları söylemiş olduk ama ben şöyle son sözlerini bırakırken müjdeciğime şunu söylemek istiyorum. Gerçekten önceki Diyanet TV yönetimimize, hocalarımıza en başta o yönetimden böyle bir dekorumuzu kuran çayımızı getiren ablalara kadar çok teşekkür ediyorum bu heyecanımızda En azından böyle bir projemiz var. Ne olur dediğimizde e, bizim sevincimize ortak oldular. Ve onlar da heyecanlandılar, desteklediler. E, buradaysak onların bir kere onayıyla. Öncelikle onlara teşekkür edelim. E, ve ekibimizde e, muazzam insanlar var. Teşekkür ediyoruz onlara. Promptör'ın başında, jiminin başında, diğer kameraman arkadaşlarımız, rejimiz, yönetmenimiz. Hepsi say say bitmez. Onlar kendilerine çok teşekkür ettim biliyor. Ama sizin huzurlarınızda etmek benim için daha bir ayrıca e, önemli. Ve tabii ki e, bu Diyanet TV'de yaklaşık... 6,5-7 yıldır ekranlardayım ee, ve bu süreçte bir sürü program yaptık ve bu programların Hemen hemen hepsini Fahrettin Aydın'ın, sevgili kardeşim yapımcımla beraber yaptık. Yine bu projede beni yalnız bırakmadı. E, kafamdakileri böyle toparladı. E, dekoru anlatırken biz meto diyoruz. E, arkadaşımız e, ona da çok teşekkür ediyorum. Fahrettin Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Bir dediğimi iki etmedi. Beni anlayışla karşıladı. Çoğu zaman gergin, sinirli yükseldiğim zaman e, o sakinleştirdi. Ve tabii ki e, yine bir kardeşim var Makbule Hanım. Makbulecime çok teşekkür ediyorum. Böyle fırfır döndü etrafımızda. Çok teşekkür ediyorum. Bu dönem boyunca hep bizimle birlikte olacak. Ve Hasan abimiz, yönetmenimiz yine başlarken durur. Sakin ol. Sen hep yapıyorsun diye bile terkin eden bir psikoloğu. Burada terkin eden tüm ekip arkadaşlarıma Dediğim gibi o yönetimden en ufak böyle küçük ayrıntıları düşünen arkadaşlarımıza kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür edeyim. İlk program. Ve tabii ki sizler ekran başında olduğum sürece bu kanalda hep yanımda oldunuz, destek oldunuz, sosyal medyadan kendi şahsi hesaplarımdan destek oldunuz, dualarınızı yolladınız, inandınız her şeyden önce. inanan insan orada bekler ve beklediniz şu an ekrandasınız. Çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki bu böyle heyecanlar yaşarken aileme, eşime çok teşekkür ediyorum. Anneme, abime. Onlar da destek oldular. Onlarla fikirlerimi paylaşırken Aa bunu böyle mi yapsan, şunu şöyle mi yapsan dediler. Hepsine kısacası çok teşekkür ediyorum. Ve Müjde Hanım'a son sözleri bırakıyorum. Ee, devam edeceğiz tabii ki süreç içerisinde adım Çabuk adım. Çabuk geçti zaman. Evet. Tuvacığım Hakikaten daha bence konuşacak şeyler evet. var. Yani, yani Anlat anlat bitmez, değil mi? Evet, evet Belki şöyle bir şey. E, ilerleyen zamanlarda farklı aile hikayesinde, farklı yine buralara gireceğiz. Bu bitmez. Bir programda doğum korkusu, bir kaygı korku hiç bitmez ama programın sonundayız. Senin duygularını, düşüncelerini alayım. Hatice Hanım'a ne olursa olsun e, bir toparlamaya gayretinde bulunduk. Çok güzel tavsiyeler verdim Müjde. Çok teşekkür ediyorum. Ve son sözleri senden alıyorum. Genel anlamına ne söylemek istersin? Genel Tavsiye anlamda, özellikle. Genel evet. anlamda. Bu programın formatı zaten buna çok uygun. Hı hı. Öncelikle öyle başlıyorum. Adım adım insan diyoruz. Niye adım adım insan demişiz de burada bulunuyoruz bunları konuşuyoruz. Hı hı. Çünkü bir insanın hayat hikayesini o ilk anne rahmine düşmesiyle ele alıyoruz. Hı hı. Yani demek ki öncelikle bizim sözümün ilk başında da söylediğim gibi yani ne olursa olsun ne anne ne işte eşine kayınva her şeyi geç. Önce sen kendine bak. Tamam yani çok kadersiz bir hayatın olsun. Yani çok gerçekten mutlu olmadığın bir ortam yaşa. Yani duygularını işte baş edemiyorsun hepsini anlıyorum. Ama sana buradan şunu söylüyorum. Hani Hatice Hanım ve Gibiler. Şöyle. Evet evet. Hatice Hanım ve Gibiler ne söylüyorsun? <gülüyor> evet bu kameraya bakmam evet, lazım? Evet Peki burada kişinin. İlk etapta kendini tanım, tanıyabilmesi gerekiyor. Kişi kendini gerçekten tanıyabiliyorsa ben kimim, niye varım, ne yapıyorum, ha anne oldum, anneliğimi hissediyorum demedikten sonra, yani kendi iç dünyasına sızmadıktan sonra, inemedikten sonra çocuğunun dünyasına da inemez. Bir insanın ilk önce kendini tanıyabilmesi Kendinden geçer. Ben bir başkasının hakkında hatta böyle çok şey de vardır psikolojide örnekler vardır değil mi? Yansıtma duygu yansıtmaları hı hı. ne yapıyoruz? Kendimiz gibi sanıyoruz karşımızdaki insanı önyargılar yapıyoruz. Kendimizin düşündüğün yani kendi düşündüğümüz şeyi zannediyoruz ki o öyle düşünüyor. Hı hı. Hayır hayır hayır sen şu an kendini yanlış tanımışsın. Evet. Yanlış tanıdığın için karşındaki insanı da yanlış şekillendiriyorsun yanlış anlamlandırıyorsun. Hı hı hı. O senin hakkında kötü düşünmüyor. Aslında burada ne kadar güzel. Son noktayı Hüsnüzanla koyduk. Ya, Suizan yapmıyoruz. Suizan yapmıyoruz. Hüsnüzan yapıyoruz. Kendimize dönüyoruz. Adım adım insan olma yolculuğunda öncelikle biz kendimizi tanıyoruz. Evet bir yerde şunu bilmeliyiz. Bizim bir yerde gerçekten kendi kendimizin doktoru olabilmemiz Süper. gerekiyor. Harikasınız. Çok teşekkür ederim Müjdeciğim. Şahane bilgiler verdin. İlk ben programda de... seni ağırlamak inanılmaz güzeldi. Ben de burada olmaktan hakikaten ve ilk canlı yayın konu olmaktan çok mutluyum gerçekten. Evet. Bir de sizi de İlk kez böyle yüz yüze bak evet. <gülüyor> Çok samimiyet vardı sosyal medyada ama çok evet, mutlu oldum. Biz sürekli zaten belki bir buçuk sene falan evet. geçmiştir belki daha uzun sürekli yazışıyoruz. Bu arada destekliyoruz birbirimizi. Kesinlikle söyleyenler var Müjde Hanım'ı çok beğendik çok güzel İnşallah Efendim Müjde Hanım'la devam edeceğiz. Daha başka konuklarımız da olacak. Ben çok teşekkür ediyorum programın sonuna geldik kapatmak durumundayım. Ederim. Ayaklarınıza ilminize yüreğinize sağ Allah Müjdeciğim. razı olsun sizlerden de vesile oldunuz aktarabilmeme vesile oldunuz ne güzel. en güzeli. Ne, ne mutluluk bize. Efendim Adım adım insan bitti. Sanmayın ki bugün son gün. İlk günümüzde efendim perşembe günü aynı saatte ailenizin kanalı 7'den 70'e hepimizin ruhuna dokunacak. Adım adım insan olma yolunda yürürken bizler dertlerinizle derman olmaya gelmeye devam edeceğiz. Hep dilim ona sürçüyor ama gidiyor ama. Adım adım insan. Instagram hesabımız gelsin alta. Lütfen takip edin. Sorularınızı yazın. Çekinmeyin. Bugün çok fazla mesaj ve yorum geldi. Hepsine göz ucuyla baktım ama ilk program dolayısıyla sorularınıza yer veremedik. Sanmayın ki vermeyeceğiz. İlerleyen günlerde, ilerleyen programlarda sorularınızı da programımıza dahil edeceğiz. Uzmanlarımıza birlikte diyorum. Evet efendim bugün de bize aydan sürenin sonuna geldi. Efendim gelip de dinlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Adım adım insan ilerleyen zamanlarda devam edecek. Hoşçakalın.